Merhaba, ben Ekim Aydın. Açık Radyo dinleyicisiyim. Çok seviyorum. Umarım yayınınız hep devam eder. Açık Radyo bana aslında sevgili babam, rahmetli Reşat Aytaç'tan bir hediye, bir miras gibi. Beni o tanıştırmıştı. O desteklemeye başlamıştı. Sonra ben de destekçi oldum. Ve maalesef 2011'de onu kaybettik. Ondan beridir de her sene doğum günü 8 Şubat'ta ee, onu anıyorum. Açık Radyo'da dünyanın cazı veya başka bir programda e, onun ismini anons ettiriyorum ve bundan çok mutluyum. Ee, babam da Açık Radyo gibi kainatın tüm seslerine açıktı ama en çok da türkü severdi galiba. O yüzden e, umarım onun sevdiği bir türküyü siz de benimle birlikte dinlersiniz. Hoşçakalın. Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 15. Radyo Şenliği Açık Radyo'dayız 15. Özel Yayın Radyo şenliğindeyiz yani ve biraz önce sözünü ettiğimiz, sözünü, sesini dinlediğiniz Ekim Aydın'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet sizi burada ağırlamaktan mutluyuz. Bu arada da sesinizi, yani verdiğiniz sadadan duyduğumuz babanıza da bir günaydın diyelim evet. buradan rahmetli Reşat Aytaç'a. Çok hoş bir onu anlatıyorsunuz yani. Evet bizden bahsedin. Evet. Açık Radyo dediğim gibi çok seviyorum. Destekçi olarak bu sabah buradayım. Hepinizi de desteklemeye öncelikle bir davet edeyim. Beni duyanlar, dinleyenler sarılsın telefonlara. <gülüyor> ben Açık Radyo'yu uzun zamandır dinliyorum. Aslında ne kadar zamandır dinlediğimi de biraz evvel aklıma geldi. Galiba 2007-2008 hmm. civarı... On seneyi geçmiş yani. Geçmiş, evet. E, o zamanlar bahsetmişti babam bana. Böyle bir şeyleri çok empoze de etmeyi sevmezdi. Ama biliyor musun böyle bir radyo var. İşte e, Ömer Madra açmış. Açık radyo <gülüyor> falan diye. Ha öyle mi? Falan. E, dinlemeye başladım ben de. E, tabii ki çok sevdim. Eee... Son yıllarda biraz e, vakit darlığından, yoğunluktan hep aralara sıkıştırıyorum. İki çocuk sahibiyim, hmm. e, küçük Allah çocuklar. Versin. Nerede bulursam yakalarsam dinliyorum yani. Daha çok tabii e, artık yeni çağda e, telefonun ucunda radyoda e, o büyük kolaylık oldu. İnternetten dinliyoruz e, ve e, daha çok yani. Aslında ben radyoyu küçükten beri çok severim. E, bu şeyi seviyorum. Şimdi hepimizin elinin altında her şey. İşte insanlar müziği e, kendileri derleyip dinliyorlar. Ama bu e, spontan tarafı güzel radyonun. Yani karşıma ne çıkacak bilmiyorum açık radyoda. Çünkü hakikaten e, her şeyi açıksınız. E, farklı sesleri, yeni sesleri, bütün bu ana akımdan... Ee, ...kaçıp giden her şeyi böyle bir yerlerden tutup, önümüze seriyorsunuz. Hani o tarafına bayılıyorum gerçekten. Ee, ama tabii bu yayının da devam edebilmesi için... Ee, bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerek. Evet, biraz önce e, ses kaydında babanızdan size miras kalan bir Aynen. şey olduğunu söylemiştiniz açık Radyo'nun. Peki sizin çocuklarınızla aranızda bir açık radyo baba oluşmaya başladı mı? Ee, şöyle onlar da biz ne dinliyorsak biraz maruz kalıyorlar <gülüyor> evet, <tabii. gülüyor> doğal olarak. Ee, büyük oğlum Deniz bazen e, herhangi bir radyo, sadece açık radyo değil. Hani Tıp, sus falan diyor, susturuyor. Tıp oynuyor. Tıp oynuyor radyoyla. Yo, dinliyorlar bizimle beraber. Şu anda da hatta yayın olduğundan haberdarlar. Açmıştır babaları radyoyu. Hı. Müzikle onlar da doğduklarından beri iç içeler. Bizde hiç susmaz müzik. Ve arada tabii hiç haberim olmayan şeyleri de sizden öğreniyorum. O çok önemli. Yani ben yıllardır... ...gelişmeleri mizah dergilerinden takip ediyorum. Ne oluyorsa bitiyorsa gerçekte Türkiye'de. Bir de sizden yani. E, ve Cumhuriyet'ten bir günden, onları da tabii ki atlamayalım. Ağustos'tan bahsediyordunuz, Sabahlin yayınları vardı. E, o da çok önemli. Yani bir yandan da dünyaya açılan kapısınız bizim için. E, hele de benim gibi, e, yani bazen duş almayı bile vakti <gülüyor> olmayan bir anne için... ...yani iki dakikada ne olduğunu hakim oluyoruz. Tabii bazen çok içimiz kararıyor. ...ama bilmemekten iyidir... Ee, ...tabii ki haberdar olmamaktan iyidir... ...yani... E, ...ve yapacağımız bir şey varsa da... ...sizin aracılığınızla haberdar olup... ...yapıyoruz, yani harekete geçtiğimde hatırlıyorum ben... ...açık radyoda kaç kere bir şey duyup... E, ...bir telefona sarıldığımı... ...işte sosyal medyadan... ...ya ne oluyor burada diye baktığımı... E, ...gezi olayları esnasında... E, ...sizden canlı takip ettiğimi... E, ...bunlar çok kıymetli... Ama böyle kenarda durup da aman açık radyoda bunlara işte takip ediyor zaten demek yetmiyor. Bizim de destek olup bu sesin hiç susmamasını sağlamak da bize düşüyor <gülüyor> ee, diyebilirim. Yani şey de Naomi Klein de çok yakından takip etmeye çalıştığımız aktivist, yazar, şok doktrini ve başka pek çok kitabın yazarı... Da son kitabında hayır demek yetmez diyor zaten tıpkı sizin de söylediğiniz gibi Ekim Aydın yani mutlaka devamını da getirmemiz gerekiyor işte şimdi yakında mesela demokrasinin navda özellikle ama başka yerlerden de takip ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyada çok ciddi bir oh. gençlik hareketi bu silahlanmaya şiddete karşı evet. bir yandan şiddet, savaşa doğru giderken dünya çok milyonların sokağa döküldüğü ve artık son yeter artık başlığıyla çıktı ve bunun sadece tıpkı gezide söylendiği gibi bu daha başlangıç bu büyüyecek diyen yazılara da rastlıyoruz o yüzden çok önemli bu yani kötü iç karartıcı şeyleri sürekli söylüyoruz ama onun panzehri bir tek panzehri var o da biziz yani sokağa çıkabilmek. Oğlumuzun <gülüyor> Deniz'in küçüğünün adı ne? Deniz Reşat büyük oğlum. Babanızdan. Daha büyük derken üç buçuk yaşında. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Duyuyor beni şu anda. Merhaba oğlum. Günaydın. Günaydın <gülüyor> Deniz Reşat. Küçük Nehir. Nehire de bir günaydın diyelim o, o, o, o daha Nehir. da küçüktür Babalarına da tabi bu arada onlara bıraktım sera. O da Ona Özgür bıraktım. Deniz Şu anda e, kaleyi o savunuyor evet. Evet, biz <gülüyor> Merhaba çok, sevgilim e, Özgür Deniz'e de buradan bir günaydın evet. Diyoruz ve ne çalacağız Ben e, Çok düşündüm aslında e, Ne isterim diye e, iki parça geldi aklıma Birisi Selda Bağcan'dan Birincecik Duman Tüterbaca'da O zaman onu çalıyoruz şimdi ama sizin sesinizden bir de telefonu alırsak Dinleyicilerden Tabii destek ki. beklediğimizi Ekim Aydın sizin için çalacak Açık Radyo dinleyicileri hemen telefona sarılın 0212 343 41 41'i arayın Küçücük bir destek verin Hayata, yeniliğe, ilerlemeye, doğaya, bütün canlılara Açık Radyo için Hekim Aydın sizin, bizim için söyledi. Ben de bir kez daha tekrarlayayım. 343-41-41 <gülüyor> Dağbağcan'ı dinledik. Müthiş bir türkü. Ekim Aydın... ...istediği çaldırdı. Babasından aslında... ...Reşat Aytaç'tan rahmetli. Ve aslında da... ...Açık Radyo'da Dünya'nın cazında... ...galiba onun ismini... Evet. ...anons ettiriyorsunuz öyle değil mi? Ya bu benim için bir gelenek oldu. Öyle söyleyeyim. Size anonsa da... ...dediğim gibi... ...yani bana bir hediye... ...çünkü... E, ...yeniliklere açık bir insandı babam, daima değişimden yana, e, kendi fikirlerini değiştirmekten korkmayan, dinleyen birisiydi. Ve e, yani onu burayla özdeş bir şekilde anmak o yüzden bana anlamlı geliyor. Belki dinleyicilerimize de bir fikir verir bu, hı hı. E, çünkü ben bunu yapıyorum ve çok mutluyum. Ee, tabii ki onu kaybettiğim günde de 2 Ağustos'ta da kendi e, anmalarımızı yapıyoruz ama daha çok ben doğum günüyle e, onu e, doğduğu günde bu güzel programlarda adını geçirerek anmayı çok seviyorum e, sizler de böyle yapabilirsiniz hatta e, bir sevdiğinizde şu an e, hayatta ama belki uzakta sizi radyodan duyabilecek birine bunu hediye edebilirsiniz yani illa kendi isminizi ...anons ettirmenize gerekmez... ...ben kendim destekçiyken... ...bunu yapıyordum... ...çünkü bir hoşluk... Ee, ...bizlerin de var olduğunu bir şekilde burada tanıdığınız için hoşluk... ...yani... E, ...tabii ki ben reklamcıyım... E, ...reklam verenleri buradan üzmeyelim... ...onlar da reklam versinler tabii <gülüyor> ki ama... <gülüyor> e, ...şahıslar da yani kişiler de... E, ...destek olduklarını buradan duyup... E, ...yani bu, bunun anlamlı bulduklarını düşünüyorum... Ben bunu artık yani babamı kaybettiğimden beri onun ismini duyurarak yapmayı seçtim. Çok Ve doğum, doğum günü, gününde çok hoş. Doğum gününde evet anıyorum çünkü müziği çok severdi bizim evde. Gerçekten müzik hiç neredeyse susmazdı. Birbirimize de bir takım müzikleri tanıtırdık. Birlikte yani operaya gitmişliğimiz var, caz konserlerine işte Bob Dylan'a da gitmiştik burada. Ee, geldiğinde konsere, John Bize'e ya da başka bir sürü sanatçıya o benden ve kız kardeşim Duygu'dan da e, duyduğu yeni sanatçıları dinlemeyi severdi. E, bu bizim aramızda çok güçlü bir bağdı müzik. E, bunu bu şekilde devam ettirdiğim için çok mutluyum. Bir de e, açıkçası onun sahip olduğu değerlerle çok paralelsiniz. E, bize de ...sirayet etmiş olan o değerlerle... ...yani... ...kendimizin olanı... ...yüceltmemiz, savunmamız lazım... ...yani açık radyo açıkçası çok benimsiyorum... ...bana ait hissediyorum... ...burada da zaten şu anda evimde gibiyim... ...yani <gülüyor> canlı yayında falan gibi hissetmiyorum... Evet, ...ben sizi gördüğümde sanki böyle... ...geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman... ...bir araya gelmiş gibi diyoruz... ...siz şimdiki zamansınız... ...babanız geçmişte bu... Tanıtmayı size yapmış. Siz de belki de ileride kendi çocuklarınız aynı şekilde bu mirası aktarabileceksiniz. Yap, Yapmaktalar zaten. Evet. Yani Umarım, e, dilerim ki deniz ve nehir, nehir gençken açık radyoyu dinleyebilirler. Yani ben öyle bir Türkiye'yi hayal ediyorum. Evet. Hiç o hayalden de vazgeçmeyi düşünmüyorum. Buradayım da yani bir yere de gitmiyorum. E, duyurulur. Geçmiş zamanlarda <gülüyor> gösteriyor ki bazı deneyimlerimiz bu oluyor. Hatta programcı da oluyorlar. Belki onları da aynı şekilde çıkradede de programcı Ola olarak, olarak görebiliriz. Neden olmasın tabii. Şimdi Mor ve ötesinin e, çok kuvvetle desteklenen bir 20. yıl e, şeyi vardı konseri vardı. Hmm. Orada da. E, Pek çok sanatçı, iyi bildiğimiz ünlüler de gelip şarkılarını söylediler, dayanışma gösterdiler, harika bir geceydi. Yani orada Harun Tekin şey dedi, sizin biraz önce söylediğinizi biz buradayız bir yere de gitmiyoruz, gitmiyoruz. haberiniz <gülüyor> olsun diyerek indi sahneden yani. Harun Tekin de hem çok yakın dostumuz hem de programcımızdır bir ara. Çok severim. Evet. Hep şeyi hatırlatıyor bize. Ee, Merhaba, sen dedin cahil cesaretiyle program yapmaya felsefe şey ne soyundun diye vita aktiva diye bence müthiş bir program yaptı ee, çok radikaldi <gülüyor> ben de destekliyordum onu. Evet çok mutlu olduk sizi tanımaktan bu ben böyle de. devam edeceğiz inşallah telefonlar da çalıp duruyor zaten <gülüyor> çok mutlu ediyor bizi büs bütün. Ee, ...numaramızı tekrar edelim e, Lütfen abi. çıkarken ne çalacağız? Bizi aslında e, muazzam bir e, şeyde ulaştırdı varlığınız ve devam ediyor. Şu ana kadar sabahtan beri 2.42 dinleyici desteğine ulaşmışız. Eraslan'ın da olmadığı o enerjisinin olmadığı bir yerde doğrusu bize kuvvet veriyor bu. Eraslan abi müthiş ya... <gülüyor> Evet gelecek gelecek yani yarım saat içinde burada olacağını umuyoruz ama biz de onun boşluğunu doldurmamaya sayenizde özellikle sizin gibi peki ne çalacağız? Ee, babam yine Bob Dylan'ı çok severdi ee, biz de dinleriz hala ondan bir parça isteyim ee, Series of Dreams 0212 343 41 41 hatlar sizi bekliyor açık radyo yayına devam etsin desteğinizle Evet Ekim Aydın çağrısını yaptı Babdel'in programları da devam ediyor bizde biliyorsunuz. <gülüyor> evet, tanıtlar <gülüyor> da çok mutlu olduk sizinle çok beraber olmaktan ederiz. çok teşekkür ederiz çocuklarımıza da şimdi şarkı dinliyoruz. Ben bir kez daha telefonu söyleyeyim 0212 343 41 41 Everything Stays down where it's wounded And comes To a permanent stop. Wasn't thinking Of anything specific Like in a dream where Someone wakes up and screams Nothing too verisime to feel Just thinking of a series of dreams In one, I was running and in another All I seemed to be doing was climb Wasn't looking for any special assistance And not going through the great extremes Already Gone with this thing